Yahut sunduğu Radyo Geografika'dan merhaba saygıdeğer dinleyen. Bu hafta ismini belki de ilk defa duyacağınız ya da bir şeylerle karıştırabileceğiniz bir aktiviteyle karşınızdayız. Ben Kaan Aybudak, naçiz kulunuz ve yanımda her zamanki gibi Cem Sarıoğlu emrinize amadeyiz. Radyo Geografika başladı. Selamlar ve tekrar saygılar sevgili dostlar. Cumartesi saat 14 olduğu zaman Rock FM'de... Sular duruluyor dersem çok yanlış olur. Tam tersi fırtınalar kopmaya başlıyor. Çünkü ne yapıyoruz? Macera ve doğa kültürünü sizlerle burun buruna getiriyoruz. Bunları rock'n'roll'da sosluyoruz. İyi müzik, iyi sohbet iki saat boyunca bitmek tükenmek bilmeyen radyo geografika muhabbetlerinde devam ediyor. Bugün ne yapıyoruz? Orienteering konuşuyoruz ama işi bir bilene vermeden önce son bir Kaan Aybudak parmak kaldırıyor. Buyurunuz Kaan Aybudak. E, e, buraya kadar geldiler. Bir de ben gene her zamanki gibi stüdyoya geç kaldım. Beni bekliyor gibi oldular. Böyle kaçırıyor muyum acaba yayını falan gibi bir e, streste oldu. İşte motosiklete güvenince böyle insan bazen e, şey yapabiliyor. Son dakikacı e, yaftası altında kalabiliyor. E, şu anda karşımızda iki zımba gibi oryantirinkçi var. Adamlar ormanlarda koşturmaktan, dağ tepe koşturmaktan böyle sırım gibi fit böyle çok atletik bedenlerle geldiler buraya. Ver gızı diyorsunuz galiba. Sayın İlker Burgaç ve Abdullah Özdemir şu anda yanımızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhaba herkese. Çok keyifli bir program. Ortamı da çok sevdik. Muhtemelen sizin stüdyoda da bir orientring Etabı düzenleyebiliriz. Siz de bekliyoruz tabi. Ee, biz burada tabi o kadar büyük teknolojik olanaklar ve o kadar geniş bir e, stüdyoda saygıda yerleniyen yayın yapmaktayız ki adeta bazen birbirimizi bulmakta zorluk çekiyoruz. O nedenle Abdullah Özdemir'den orientering dersleri almaya başlayacağım sanırım. Abdullah Özdemir hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Herkese selamlar. Umarım e, bugün güzel bir spora tanıklık edeceksiniz. Biz bu işi çok seviyoruz. size de sevdireceğiz. Şu an için <gülüyor> <gülüyor> tanışmadığınızda sadece üzüleceksiniz. Peki şu anda doğrudan size ulaşabilecekleri ve halihazırda hani orientiringi orientining nedir sorusunu tabii klasik hani çok kapalı bir camiada yürütüldüğünü itiraf etmemiz lazım herhalde. Binlerce fanı var bu sporun ama öyle henüz kitlelere açılmış bir şey değil. Çoluk çocuk milletin orientiring yaptığını ben biliyorum çok çok da eğlenerek yaptıklarını da biliyorum. Ee, şu anda radyo'larını açan kişiler şöyle bir hani bir arama falan yaparlarsa sizi hemen söyleyelim mi? Facebook'tan falan ne yapıyormuş bu adamlar? Oryantiring neymiş dediklerinde görsel olarak da görebilecekleri bir yer var mı halihazırda? Kulüp ya. sitesi falan. Kulüp sitemiz www.eog.org.tr. Ayrıca Facebook sayfamız ve Twitter sayfamız da mevcut. Facebook sayfamızın ismi EOG Spor. Yani İskenderun Ordu Giresun, Giresun. İskender'in ordu giriyorsun. E peki o zaman çok da yaratıcılık gerektirmeyen şu bomba sorumu soru vereyim mi ben Cem Sarıoğlu? Tahmin ettiğim soru yoksa yoksa? <gülüyor> <mı? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Orienteering nedir arkadaş sorusunu mu soracaksın? Evet o yaratıcı soruyu soracaktım. E peki sevgili dostlar nedir bu oryenteering? Bu soru bizim için sürpriz oldu hiç beklemiyorduk. Hazırsız yakalandık ama şöyle bir toparlayalım. Orienteering nedir? Temelde harita pusulayla yön bulma sporu olarak kısaca bahsedebiliriz. Diğer bir adı da koşarak satranç. Fark şurada. Herkes ormanda koşmaya gidebilir. Ya da herkes satranç oynayabilir icabında. Ama bizim farkımız koşarken bunu yapmanız. Çünkü sürekli bir strateji, yeni bir rota bulma, en kısa rotayı bulma, hedefleri sırasıyla ve en hızlı şekilde bularak sonuca ulaşma. Ama biz pazar parkurlarımızda antrenman diyoruz zaten buna. İnsanlar gelip şey merak ediyorlar... ...dili bir koşmamız mı gerekecek... ...ne yapacağız... ...ben o kadar koşamam... ...ormanda kaybolurum... ...hayır hiç öyle bir şey yok... ...her hafta sonu... ...en azından İstanbul'da... ...İstanbul Orienterin Kulübü olarak... ...düzenlediğimiz her pazar sabahı yaptığımız parkurda... ...dört farklı kategori hazırlıyoruz... ...yeni başlayan... ...kısa... ...orta... ...ve uzun... ...herkes boyunun ölçüsüne göre... ...parkura çıkıyor... ...önemli olan... ...keyif almanız... ...o yüzden yeni başlayandan başlatıyoruz zaten... ...ve şu ana kadar garantisini veririm... ...hiç kimseyi ormanda bırakmıyor. Yani, yani şöyle toparlarsam... pazarımı ben size verdim... E, ...geliyorum... Böyle ...daha önceden koşan bir insan falan olmama gerek var mı? Yani zaten koşuyorum... ...böyle iyi bir koşucu mu olmam lazım size gelmek için? Hayır hayır kesinlikle değil... ...bizim spor gerçek anlamda 7'den 70'e yapılabilecek bir sporun... ...kelime anlamıyla tam olarak hakkını veren bir spor. Kesinlikle koşmanızı falan istemiyoruz... ...ve pazar gününüzü bize vermenizi de istemiyoruz... ...gelmeden önce iog.org.tr'den birazcık der çalışmanız, sabah 9'da parkuru hazırladığımız noktaya gelmeniz ve 12'ye kadar bizimle birlikte bulunup keyif almanız yeterli. Peki yani bu bir pazar spor mu? E bu, ya bu, bu spor değil mi? Spor olarak sınıflandırıyorsunuz Kesinlikle. bunu. Bir pazar sporu mu bu sadece? E, aslında sadece pazar günleri değil tabii ama e, İstanbul olanakları e, bize sadece pazar günü düzenli olarak antrenman yapmayı sunuyor. Bunun için hafta içi de yapılan katılım ...gösterebileceğiniz organizasyonlar bulunuyor. Düzenli olarak değil ama yine de kulüplerin düzenlediği organizasyonlara katılabiliyorsunuz. Peki toparlar isem eğer ben şunu anlıyorum. İstanbul'da oturan biri olarak Belgrad Ormanları'na daha çok gidiyorsunuz. Kesinlikle çok büyük oranda çünkü muhteşem bir orman ve en azından ayakta kaldığı sürece orada bu sporumuzu yapmaya devam edeceğiz ki ben geldim ormana Siz bir şekilde sitenizden iog.org.tr'den de nerede olduğunuzu falan buluyorum. Geldim ve koşu kıyafetiyle falan mı geliyorum? Ee, nasıl geliyorum? Sitede bununla ilgili duyurumuzu yapıyoruz. İlk kez katılacaksanız ne giyeceksiniz? Nasıl geleceksiniz? Bu spor nedir? Ön bilginizi oradan yaptıktan sonra biz her pazar sabah ücretsiz eğitim veriyoruz gelenlere. Ayrıca grup grup topluyoruz, haritayı tanıtıyoruz. Ormanda kaybolurlarsa ya da nasıl geriye döneceklerini, e, hedefleri nasıl bulacaklarını tek tek anlatıyoruz. İsterseniz 3 kişi, 5 kişi, isterseniz tek başınıza kendinize güveniniz varsa çıkıp güzel bir pazar sabahı ormanda yürüyüş modunda yapabiliyorsunuz. Ama sonrası kaçınılmaz. Önce 3 kişi, 5 kişiyle başlıyorsunuz. Sonra iki kişiye düşüyor ve en sonunda ya ben bunu tek başıma yaparım deyip haritayı tek başınıza alıp çıkıyorsunuz. O zaman kimim neyim neredeyim diyorsanız değil mi bir nevi neler oluyor ne yapıyorum ne ediyorum diyorsanız biz bunu sürekli zaten kendimize İstanbul'un içinde de sormuyor muyuz tabii ki de soruyoruz ama... Sorduğun cevabı şu anda çok açık. Neredesiniz? 94.5'tesiniz. Cumartesi öğleni sizlerle hem müzik hem de orientering konuşaraktan dostluğumuzu paylaşacağız. Neyle başladık programa Slash? Back from Kellyleri Kaliforniya'dan dönmek istiyorum. Yetti gari dedik Slash bize. Şimdi ise Britanya'ya gideceğiz. 1984 senesi Deep Purple'ın hakikaten Deep Purple olup stadyumlara doldurmayı başladığı yıllar. Ziyaret edeceğiz. Perfect Strangers'ı dinleyeceğiz. Benim çok sevdiğim aynı isimli albümden Perfect Strangers kaydı gelecek. Ardından Britanya'dan devam ederiz ama daha da önemlisi burada Orienteering üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili dostlarımızla beraber bir yere ayrılmıyorsunuz. İyi e Sohbet, iyi e Müzik 94.5. Rock FM burası. Radyo Geografik Adası'nız. 94.5 Rock FM burası. Radyo Geografik Adası'nız Türkiye'nin tek macera ve doğa sporları programı macerayı her cumartesi saat 14.16 burnunuzun dibine kadar getiren program ama siz siz olun. Radyo Geografika dinleyeceğim diye de maceradan uzak kalmayın. Bakınız konukları mesela bu hafta sonu maceradan uzak tuttuk. Niye? Çünkü beraber Slash nedir? Deep Purple dinledik. Daha neler neler dinleyeceğiz. Ama tekrar hoş geldiniz. İlker Burgaç, Abdullah Özdemir. Bugün ne konuşuyoruz? Radyo Geografika'da tabii ki Orienteering konuşuyoruz. Radyosunu yeni açmış dinleyicilerimiz için. Sayın Kaan Aybudağ'ın parmak kaldırdığını görüyorum. Buyurun Kaancığım. Ben tabii az önceki anonsta gene yine... Çok çok çok konuşup müzik molası vermek durumunda kaldığımız için aklımdaki soru işaretlerini böyle burada dile getirmek için kendimi çok zor tutuyorum. Sabah neydi? Beni ormanda buluşmuştuk. İşte Cem, Kaan, İlker, Abdullah bize oryantiring yaptıracaktı bu hocalar. Ben ormana geldim. Bana rahat kuşu kıyafeti giy falan dediler. Öyle eşofmanlarımızı giydik geldik. Gene klasik çok yaratıcı sorumuzu soruyoruz. <gülüyor> e ben ne yapıyor olacağım? E geldim Cem'le beraber. E sizin IOG standınızın yanındayız ve ilk defa orientering yapmak istiyoruz. Ne yapmaya başlıyor olacağız? Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Sıcak bir karşılama sizi bekliyor oluyor. <gülüyor> Termosta sıcak çaylarımızı görüyorsunuz. Poğaçalarımızı görüyorsunuz. E bunlar şey mi? Gerçekten söylüyor galiba Cem Sarıoğlu şey yapmıyor yani. Latife değil bunlar galiba. Biliyorum canım hoşuma gittiği için gülüyorum. Ya Gülmeyeyim mi asık suratla mı oturayım Sayın <gülüyor> Aybudak ne yapayım ne diyeyim Ya ben şey dedim şaka yapıyor falan diye düşündüm. Yani gerçekten orada şey mi var ikramlarla mı karşılanıyor gelenler? E tabii ki çünkü gittiğimiz yerde genelde tesis vesaire olmuyor. Kendi sıcak çayımızı, poğaçamızı kendimiz getiriyoruz. Ardından... Hoş geldiniz diyoruz. Kayıt yapmış mıydınız? Ben şeydeyim ben bir sana dakika. Ama bir şey dakika. Değil ben, ben yapmadım. Abi, almayacaklar bizi. Arkadaşım oryantiringe <gülüyor> gidiyoruz diyorsun. Kayıt yapmıyorsun. Ya sayın biz çok açık. Sıcak poşet Sıcak poşuları yesem ben ona takıldım. Çünkü aç geldim sabah erken olduğu için kahvaltı edemeden gelmiştim. Sıcak poşuları yiyelim o sırada kayıtla ilgili bizim gibi iki çömeze bir güzellik yaparlar herhalde o kadar da değil yani. Bir düzelteyim. Kaan Belgrad Ormanı'na sıcak çay içip poğaça yemeye gidiyordu değil mi Kaan? Doğruyu söyle şimdi. Ücretsiz buluyorsun şeyi. Biraz biraz koşuyorum tabii arada sırada koşuyorum. Aynen evet koşarken. Peki hakikaten şaka bir yana kaydı siteden yapıyoruz doğru değil mi? Kesinlikle. EOG .tr'den her pazar antrenmanından önce kayıt sayfamız oldukça kolay zaten. Oraya girip hangi parkur haritasını istediğinizi ve kaç kişi için istediğinizi kolay bir kayıt yapıyorsunuz. Biz ona göre çünkü haritaları bastırıp getiriyoruz. Ama sevdik sizi. Bu kadar gelmişsiniz geri göndermeyelim. Şuradan elimde fazladan bir iki varmış şansınız var. Onunla birlikte parkura çıkarttık. Masanın altından galiba çıkıyor. Onlar, değil mi? <gülüyor> evet, evet. Ne yapıyoruz? Önce kıyafetlerinize bakıyoruz. Hava çok sıcak olduğunda şortla gelmeyin, kısa kolla gelmeyin diyoruz. Çünkü Belgrad'ın muhteşem dikenlerinden nasibinizi almanızı istemeyiz. Sadece ince ve kalın diye giyinebilirsiniz. Biz kar yağdığında da inanılmaz yağmur yağdığında da her seferinde her pazar neredeyse istisnasız bu parkurumuzu yapıyoruz. İnanılmaz da keyifli oluyor. Önemli olan yedek kıyafetiniz. Ayakkabınız, çorabınız, eşofmanınız, tişörtünüz dahil yedik kıyafetiniz bir çantada varsa hiç korkmayın, atlayın, dereleri geçin, karda noktaları arayın vesaire. Islanın ıslanmaktan korkmayın, çamurdan korkmayın. Çünkü kirlenmek güzel. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet sponsorumuzu bir e, deterjan e, şirketiyle değiştirmek <gülüyor> üzereyiz galiba. E, KQ Outdoor selamlar. Ardından kıyafetleriniz uygunsa yedek kıyafetleriniz de varsa. Ormandan korkacak bir şey yok. Birlikte mi çıkacaksınız diye soruyoruz ki çıkabilirsiniz. Ya biz bence yani ancak beraber. Kaçım nasılcık. Hayatta beraber çıkmam mallar. Kaç Karo radyo jeografika birbirine nasıl saç Saça baş başa kavga çıkar arkadaşlar orienteering'in içinde. O zaman İlker Vurgaç ben ben beni istemeyen adamı ben hiç istemem. <gülüyor> <Şaka> <gülüyor> ee, peki beraber biz beraber yani çıkıp yani. beraber peki, çıkıyoruz peki, beraber. Peki. Yeni başlayan ve eğitim almak isteyen, daha önce almış olanlar da dahil. ...hemen orada göreceksiniz anonsumuzu... ...eğitim almak isteyenler buraya diye... ...hemen masanın kenarında küçük bir topluluk oluşturuyoruz... ...ellerinizde haritalarınız oluyor... ...ve haritayı tanıtmakla başlıyoruz size... ...haritanın üzerindeki renklerden başlıyoruz... ...yeşilini ifade eder... ...mavi, kahverengi, e, siyah... ...ve muhtelif semboller var... ...ki bunları sitemizden de ulaşabilirsiniz... ...der çalışarak geldiyseniz daha kolay olur... ...aksi halde biz zaten size... ...yeni başlayan parkuru sizi zorlamayacaktır... ...onları anlatıyoruz... Kuralları anlatıyoruz. Ya peki bölüyorum ama heyecanla heyecanla giderken ben bu harita renkleri falan hani o dediğiniz ya siteden çalışıp Aha. gelmek gelmek durumunda değilim değil mi tam hayır, anlamak hayır, için evet. söylüyorum yani ben geldiğimde oradaki eğitimde başlangıç parkurunu gösterdiğinizde bana en azından sağımı solumu anlayabileceğim kadar Orada basit kafa bir şey alıyorum tabii aslında ben. <gülüyor> evet kesinlikle <gülüyor> hiç çalışmadan geldiniz mümkünse ama kayıt yapın ki haritasız kalmayın boşarı ormana kadar gelip. Geri göndermeyelim sizi ki göndermeyiz ne yapıp edip bir şeyler ayarlarız sizin için. Kısa bir harita eğitiminden sonra siz yeni başladığınız için ama birkaç haftadır geliyorsunuz artık yeni başlarını bitirebilecek seviyeye geldiniz. Ha, Kısaya terfi ediyorsunuz, kısa parkura terfi ediyorsunuz. Onu da tek başınıza bitirmeye başladıktan sonra daha nispeten teknik olan orta parkura geçiş yapabiliyorsunuz. Tabi bu arada koşmayı çok seven arkadaşlar ben zaten koşuyorum çok da iyiyim. Ben bu parkurları çok iyi yaparım kafasında olduğu için bizim uzun parkur mesafelerine bakır benim kesinlikle uzun parkur yapmam gerekir dedikten sonra gelip hemen yeni başlayan parkur çıkıyor. Çünkü o kadar kolay değil. E tabii yollar erken oraya git buraya git geri dön ay durdun ay kalktın derken değil mi bir şekilde hani orada göz, gördüğümüz e, atıyorum bir buçuk kilometre tamamen şu anda afaki konuşuyorum oluyor size dört buçuk kilometre vesaire. Peki o zaman start çizgisindeki yerimizi aldık mı Sayın Aybudak? Ya e, peki ben bir, bir parantez açabilir miyim gene? Bak ben sabırsız tam yeni nesil, yeni jenerasyon değil mi? Hadi abi başlasın artık. Ya yok ben korkuyorum aklıma gelen soruları şöyle İlker Burgaç. Çok böyle hani rasyonel sakin mantıklı adam usta olduğu her halinden belli olacak şekilde anlatırken benim aklıma şu geliyor. Abdullah Özdemir hani dedi ya ben iyi koşuyorum diyenler bir takım şeyler yaşıyor diye değil mi? Şöyle bir durum var eğer Cem Bey öyle bana mola mola işaretleri yapıyorsanız müzik çalalım ben öyle sorayım ben sormadan duramıyorum çünkü. Aynen aynı şeyi. Aynı şeyi söyleyecektim Sayın Aybudak. Bir Dandy Warhols yapalım. Bir müzik arası verelim. Hem dinleyiciler de bir tık dinlensinler. Çünkü eğitimi aldılar. Haritalara baktılar. Kayıt oldu adamlar. Hani arka arkaya verdik verdik. Start çizgisindeki yerlerine. Çok pardon. Tamam ee, tamam. Sustum. Değil mi? Yok sen lütfen susma. Ama bir müzik yapalım. Ondan sonra tekrar bu. Hatta iki parça yapalım diyorum ben. İki İngiliz grup yapalım. Dandy Warhols Boy I'm Like You desin. Ardından da e, madem kendimizi iyi hissediyoruz bu cumartesi günü. Supergrass'tan bir All right yapalım, ardından da burada Radyo Geografikada orientering konuşmaya devam edelim. Bir yere ayrılmıyorsunuz. 94.5 rakipem burası. Radyo Geografik İyi sohbet, iyi müzik. Bunun sözünü veriyoruz ama başka bir şeyin de sözünü veremiyoruz açıkçası çünkü Radyo Geografik adasınız. Kağıt doğru sunduğu Radyo Geografika'da tekrar sizinle birlikteyiz. İlker Burgaç ve Abdullah Özdemir stüdyomuzda bize oryantiringin ne olduğunu hatta ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatıyorlar. Tez vakitte Cem Sarıoğlu'yla e, biz de ormanda oryantiring yapmaya gidiyor olacağız galiba. Öyle gözüküyor evet aynen çünkü şu ana kadar çok çekici geldi hakikaten böyle nasıl yapsak da gitsek falan diye içten içe geçiyoruz ama bize hani bu mevzularda ulaşmak için e, hangi birimleri kullanabiliyorsunuz sanal ortamda bakıyoruz telefonumuz çalıyor şu anda ama biliyorsunuz huysuz program olduğumuz için telefonda konuşmayı sevmiyoruz hayır telefonu açmıyoruz efendim peki nasıl ulaşabiliyorsunuz? Kaan'cığım bir hatırlatırsam bizlere. Bize mi ulaşsınlar, onlara mı ulaşsınlar? Ee, geografikaya önce bir ulaşsınlar. Sonra da e, tabii ki de konuklarımıza da ulaşsınlar. Ama önce bir geografikaya ulaşabilsinler. Biz hafta içinde de sürekli çok hınzır, çevreci ve maceracı tweetlerimizle karşınızdayız. Takip edenler bilirler efendim. Türkçe okunur, Türkçe yazılır. Radyo, Geografika'da, Twitter'da karşınızdayız. Keza hiç de fena olmayan çünkü bol bol güzel filmler falan upload ettiğimiz bir de Facebook grubumuz var. O da Radyo Coğrafika Tamamen Türkçe olduğunun altını çiziyorum. E, okunduğu gibi yazılan program çünkü bu Radyo Coğrafika biliyorsunuz. Facebook'dan da bizi bulabilirsiniz. İlker Burgaç ve Abdullah Özdemir, iog.org.tr adresinden e, tüm aktivitelerin ulaşabileceğinizi ara ara e, hatırlatmaya devam edecekler size. Hazır isimleri zikretmişken, hocalarımızı burada bulmuşken. Ben e, Cem Sarıoğlu beni uyarmadan önce e, İlker Burgac'ın sözünü kesmiştim. Çünkü aklıma bir şey getirmişti Abdullah Özdemir. ya Ben hani fena koşmadığımı söylerler. Hani öyle antrenman arada sırada yapan bir insanım. Aklıma şu geliyor... Kendi koşu antrenmanını ile sizin faaliyetlerinizi acaba böyle hani birleştirsek bir taşla iki kuş kursak dese birisi. Hani şarkı arasında hani sohbetini yaptık ya bu parkurlar ve zorlukları arasındaki bağlantıdan bir bahsedebilir misiniz? Sonra balla kestim diyerek İlker Burgac'ın muhabbetine devam edelim. Tabii ki e, şimdi koşuyorsanız e, böyle bir geçmişiniz varsa bu çok güzel. Çünkü biz zaten bu işi koşarak yapıyoruz. Ama ve lakin e, bizim parkurlarımız maalesef uzun mesafe değil. Teknik olarak zor. Dolayısıyla bu 4 parkuru seçerken öncelikle zorluğuna dikkat etmeniz gerekiyor ve yeni başlayanlar başlamanız gerekiyor. Ha, yani ben diyelim orta parkurunuz kaç kilometreydi mesela? Ortalama 4 ile 6 arasında oluyor. 4-6 kilometre arası. E şimdi antrenmanında zaten 15 kilometre koşan bir adam. E ben orta parkur bana yetmez diye size geldiğinde teknik olarak zor bir parkurla karşılaşıyor o zaman. Teknik olarak zor bir parkurla karşılaştığınız için bu mesafe maalesef daha fazla artabiliyor. Ayrıca Biraz da motivasyon kaybı yaşattırabiliyor. Ha, ben 5 diye geldim 15-20 falan oluyor öyle mi? Tabii doğru rota seçimi yapılmazsa maalesef bu <gülüyor> e, kilometreler artabiliyor. Ayrıca bu 4 kilometre kuş uçuşu olan hesaptır. Elbette, Dolayısıyla hani iniş çıkışlar hesaplanmıyor. Ayrıca yapacağınız rota da bunu çok fazla değiştirebiliyor. Yani uzun sözün kısası Sayın Kaan Aybudak. Okey anladık mükemmel koşuyorsunuz ama öyle bir kayboluyorsunuz ki koş koş dil bir karış dışarıda kalıyorsunuz. Doğru değil mi? Şunu şöyle söyleyin. Arkadaş mükemmel koşucu olman müthiş bir oryanteering sporcusu olabileceğin anlamına gelmiyor. Kaan için şunu söyleyeyim. Şimdi bu sporu insanlar neden yapıyor biliyor musunuz? Tam olarak bu nedenle çok fazla koşan bir insanı geçme fırsatınız var. Başka bir sporda böyle bir şey yaşayamazsınız. Çünkü burada sadece fiziki olarak değil zeka olarak da durumu farklılık gösterebiliyor. Kaan için şunu öneriyorum. Öncelikle yeni başlayan parkuruna başlasın ve bir şekilde bu haritayla öncelikle bir hani geliştirme sağlasın ve bu sporu tanısın. Daha sonra giderek daha farklı parkurlara çıkmaya başlayabilir. Yeni başlayan parkurunu bitirdikten sonra ormanın güzel yerlerinde koşmaya devam edip antrenmanı tamamlayabilirsin. Yani kısaca haddini bil ha. diyorlar. Evet. Ben diyecektim ama hadi ayıp olmasın diye susarken kendi kendine söylemiş olduğunu. Kancım anlıyoruz, biz anlıyoruz biz de ya. anlayabiliyoruz. Biz yeni başlayanda yavaş yavaş başlıyoruz. değil mi ben dedim ki start çizgisindeyiz. Tabii ki de ormanın ortasında start çizgisi falan olmadığını ben de bilirim ama en azından hani mecazi anlamda söyledim. Y yavaş Yavaş eğitimi eğitim aldık hocam kıyafetlerimiz de okey verildi haritalar elde pusulaya bakıyoruz falan şimdi yavaş yavaş ne yapmamız gerekiyor şimdi ben böyle ormanın ortasında ilk başta bir çekincem de var ne yapacağım hani nasıl okuyacağım birinci checkpoint mi var yoksa karışık bir sürü checkpoint var hepsini random yani karışık sırayla tamamlama özgürlüğüne sahip miyim yoksa önce birinci gideceğim oradan iki numara mı açılacak gibi sorular. İyi de bize verdiler mi ki harita falan e pusula diyorlardı. Verdiler verdiler onları aldık bizim müzik sırasında. Hocam sizden bu soruları alalım bakalım. Klasik soru istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz diye geldi. Hayır istediğiniz <gülüyor> sorudan başlayamazsınız. Sırayla cevaplamak zorundasınız. Ee, haritanın üzerinde göreceksiniz. Yeni da ortalama 7 tane fenerimiz var. Oriyantelik fenerimiz var. Üçgen turuncu beyaz. Bizim bayıldığımız renklerdir. Oriyantelikçi olduktan sonra dikkat edeceksiniz zaten. Diş fırçanız turuncu olmaya başlayacak. Oriyantelik fenerlerinden küçük küçük alıp Dikiz aynalarını asmaya başlayacaksınız. Bir oryantelik için temel ayırt edici özellikleridir bunlar. Ee, hocam şey galiba değil mi? Turuncu görünebilirliği yüksek evet. bir renk Kesinlikle. olduğunu. Kesinlikle. Kesinlikle. Hani e, hedefleri saklamıyoruz zaten. Doğru noktaya giderseniz görebiliyorsunuz. Burada stratejiniz önemli. O noktaya nereden gideceğim? Patikadan mı gideceğim? Patikadan giderseniz yolu uzattığınızı düşünüyorsunuz. Ama gidip elinizle koymuş gibi bulabiliyorsunuz. Ben kestirme yapacağım. Aradan oryantelikçi tabiriyle diyeyim, yardıracağım derseniz o dikenlerin arasında bazen öyle bir düşersiniz ki yere yere ulaşamayabilirsiniz dikenlerin arasında. O zaman hocam burada şimdi benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Hani e, insanın kendini de tanıması ve e, hani bazısı dağ, taş, tepe, aşağı, okey dağdan gittim, tepeden açtığım zaman bir kilometre ama kenardan gittiğimde hani 2.2 kilometre bile olsa benim kondisyonum düz yol gitmeye daha müsaittir mesela bacak kaslarım ona göre gelişmiştir misal İstanbul'da yaşadığım için hani o tırmanma vesaire beni çok fena kesecektir. Öteki checkpointları da etkileyecektir biraz değil mi insanın kendi vücudunu tanıyıp e, ne yapabileceğini kestirmesi de bu noktada hani kafayı biraz kullanmak gerekiyor ciddi şekilde ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle zaten biz de rota planlarken sadece kısa mesafeye bakmıyoruz parkurun tamamını nasıl bitireceğimize bakıyoruz. Örneğin 25 hedeflik bir yarışa başlarken ilk 5 hedefte sürekli iniş çıkış yapmak beni çok fazla yorar ve sonraki hedeflerde koşamam. Dolayısıyla ben iyi bir planlama yapmamış olurum bu da peki, önemli bir şey. Peki bunları diyebilmek için benim bu haritanın üstünde yani haritayı tabir sizin tabirinizi kullanıyorum burada haritayı okuyabilmem lazım. Kesinlikle. Çünkü o haritaya baktığımda hani eğim nerede falan onları görebiliyor olmam lazım. Aynen öyle Kaan Bey falan diye bilir kişi olarak mikrofonu işte aynen böyle atlarım. Orientiyerek bizden sorulur arkadaş şeklinde burası. Ne yapıyoruz peki? Niçin ben böyle hemen araya girmek zorunda kaldım? Müzik de çalalım, çalabilelim diye yüksek müsaadenizle hocalarım burada hemen e, mikrofonlara... Böyle bir ortada mikrofon kapışma durumu oluyor arada. Komik oluyor ama tabii ki de. Şimdi yavaş yavaş harita okumanın inceliklerine geleceğiz. Önce bir müzik dinleyelim. Bu şarkıyı anons yapmaya gerek yok. Bu şarkı kendi kendinin anonscusudur efendim zaten ama grup Kiss... 1991 senesi Tanrı bize rock'n'roll'u verdi diye şarkı yazmış adamlar. bizlere ne yapıyoruz? Rock FM'de bunu çalmak düşer. Tabii ki de bir yere ayrılmazsanız Şimdi Orientering'de haritaları okuyarak rakipleri yavaş yavaş nasıl eleyeceğiz hepsine burada <gülüyor> birazdan konuşacağız bu işin şakası tabii ki de bir yere ayrılmazsanız iyi müzikle. Rakip yok diyor adamlar rakip. Ya yok. olsun ben rakip olsun istiyorum biliyorum rakip olmadığını bu işin şakası tabii ki de bir yere kaybolmazsanız az sonra tekrar karşınızda olacağız Orientering'den devam edeceğiz. to Kağıt Doğru'nun sunduğu radyo coğrafikadayız tekrar bilmediğimiz işlerin peşindeyiz. Bu hafta oryantirin anlatıyor hocalar bize. İlker Hocam en son neler olmuştu bir harita Cem Bey haritayı almış bana söylememiş. Siz de bana pusula verdiniz. Start çizgisinde ormanda sizden ne yapacağımızı bekler bir haldeydik. En son bu halde bıraktınız bizi. Peki aslında kayıt yapıp gelmiş olsaydınız senin de elinde bir tane harita olacağını görecektin. Ah ben e, eşek ben. <gülüyor> <gülüyor> yok o kadar uzun boylu değil ama şöyle yapıyoruz. Öncelikle start çizgimiz yok, üçgenimiz var. Yani haritadaki üçgen dediğimiz başlangıç noktamız, başlangıç hedefimizi hemen gözünüzle bile bir 100-150 metre içerisinde, 50 metre içerisinde görebileceğiniz bir noktadır. Onu görerek haritayla kendinize eşleştirerek başlıyorsunuz. Yani eşleştirmek derken haritada nerede tamam, olduğunu anlayarak evet, hani, başlıyorsunuz. Haritalarda olur ya şu an buradasınız. On gibi bir şey düşün üçgeni ve üçgende punch zımba SI sistemi yoktur. Onun sadece üçgendir o. Oradan herhangi bir işaret almıyorsunuz. Ondan sonra bütün hedeflerde elektronik bir sistem Abi, bu kullanılıyor. Üçgen bu arada haritanın üzerinde üçgen ya ben start çizgisi diyoruz ya, hani ona üçgen mi diyorlar acaba adamlar diye düşündüm ama bu haritanın üzerinde şekil olarak bir üçgen var. Aynen öyle. Anlamadan dinliyormuşsunuz Kaan Bey. Bir de siz de şimdi onla, o, inanamıyorum şu an Belgrad Ormanı'nda duyduğunu anlayamayan, elindeki haritaya baktığını anlayamayan Sayın Kaan Aybudak'ta. Orient Ering'e çıkıyoruz sonumuz Halil. Doğru mu hocam? Kesinlikle. Üçgen dediniz, haritadaki üçgen. Sen hakikaten ormanda bir üçgen mi düşünmüştün? Ya hayır şimdi start dediğimiz için bize tepki duydu ya, bu oryantilin Yok hani abiyle... çay içtiğimiz yerden elimiz harita'yı aldık değil mi hocam? Çok güzel anlıyorum ben ben bu işi kıvıracağım sanırım deyip kayboluyor haber alamıyorlar bir daha değil mi kendisinden? <gülüyor> Muhtemelen parkur sonunda sen bir kurdeleyi hak edeceksin. Ama problem değil Kanada haftaya geldiğinde bir kez daha bir kez daha gittikçe ilerleyen daha teknik detayları içeren eğitimlerimiz devam edecek. O zaman Ama hocam ben stüdyonun şu köşesinde tek ayak üzerinde duruyorum şu anda. <gülüyor> Ormana başlıyorsunuz ormana birlikte gitmeye bir haritanız var dikkatli olacaksınız. Nerede olduğunuza her daim dikkat edeceksiniz. Coğrafyadaki şekillerle haritayı 3 boyutlu düşünme yetisini kazandığınız zaman daha iyi bir oryantelimçi olma yolunda ilerliyorsunuz demektir. Bir küçük nokta daha püf noktasını bildireyim. Herhangi bir hedefe gidip 8 defa bastığınız zaman zımbayı geri gelmeye kalkmayın. Çünkü her hedefteki zımba farklı bir şekilde deliyor. Yani çakallık yapmayın diyor hocam işte. Daha neredesin adamcağız? Cem Bey bana sırıtmanızdan bunu bunu aklınıza getirdiğiniz sonucunu ben çıkarıyorum açıkçası. Ben hiç böyle bir şey düşünmemiştim bile. Evet. Ben efendi efendi bütün noktalara gitmeyi düşünüyordum. İşte evet çok mahallede top oynayınca çok böyle hani mahalle çocukluğu yaptığımız için vakti zaman da kafa birazcık çakallığa çalışmıyor diye ama hocam hepsinin şeylerini çözmüş zaten hani bize tıpış tıpış birinci checkpoint'ten ikinci checkpoint'a oradan 3, 4, 5, 6 gitmek düşüyor. Yani yok atlatamıyoruz arkadaş. Siz de böyle şeyler düşünüyorsanız eğer yok hayır. Biz Türkiz abi basarız 8 tane orada gidip kebap yaparız. Aradan değil mi? Öyle bir şey yok. Gidecekler 8, 9, 10 neyse oradan devam edecekler. Hocamızdayız. Devam ediyoruz. Buyurun. Bu arada gözünüzden anladım bir yanılgıda. Ben bu haritayı alırım. Bu hafta bir hallederim. Haftaya çok daha azla hallederim aynı yerde yapıldığında diye düşünmeyin. Aynı yerde yıllardır yapıyoruz ama her hafta ...farklı bir parkur planlamayla yapıyoruz. Cem Bey hoca bizi siymiş ya. Arkadaş bu ne karakter tahliyedir ben bunu anlamadım ya. Yani, ne yapacağım? Hepsini gözümden mi okuyorlar? Ne yapıyorlar ben çözemiyorum. Hoca bize taktı diyebilir miyiz? Evet. <gülüyor> Gerçekten çok bu kadar eğlendiğim evet. bir radyo coğrafyası hiç olmamıştı galiba. Ee, buyurun ilk hocam devam edin. Muhtemelen kanaat notuyla geçireceğim sizi merak etmeyin. <gülüyor> Abdullah size yardımcı olacak. İyi hoca, kötü hoca e, gibi iyi polis kötü polise oynuyoruz. Şimdi bir şey eklemek istiyorum. Bizim bir de elektronik sistemimiz var. E, gittiğiniz hedeflere ne zaman gittiğinizde saniyesine kadar ölçüyoruz. Bir yanılgı daha olabilir. Hemen onu da belirteyim. E, start Toplu bir şekilde yapılmıyor. Kişisel start alıyorsunuz. Yani örneğin 9'da başlıyoruz. Siz 10'da geldiniz. 10'da aynı parkura başlıyorsunuz. Finish'e geldiğiniz zaman aradaki süreyi hesaplıyoruz. Buna göre ne kadar iyi olduğunuzu sıralamada görebiliyorsunuz. Bu da önemli bir imkan sağlıyor bizim için. Ya böylece... Bizle beraber mesela etrafımıza rakip olmuyor milletin ayağına çelme takalım ona bir omuz hop bayırdan aşağı gönderelim ay onu nehre atalım öyle bir şey yok değil mi böyle bir daha dostaneye gidiyor böyle yani bizim alışık olmadığımız İstanbul jungle'ında yaşıyoruz ya trafikte çünkü adam benim önüme kırıyor ben onun önüne geçip fren yapıyorum bilmem ne falan böyle jungle kafası her ne kadar ormanda bile olsak. Jungle'da yaşıyormuşuz gibi değil. Gayet insani şartlarda centilmenlik içerisinde bir rekabetten ziyade işin eğlenme kısmını gözeterek, gözeterek yapıyoruz. Doğru mudur hocam? Kesinlikle öyle. Önceliğimiz centilmenlik. Hı hı. E, etik kurallar. Evet. Birbirini takip etmeme, ettirmeme. Türkiye Oriental Federasyonu da buna çok dikkat ediyor. Türkiye'de aynı zamanda Türkiye Şampiyonası yapılıyor. Orada SI sistemi kullanılıyor. Özel bir takip sistemi geliştirilmiş durumda dünyada zaten Türkiye Orienteering Federasyonu da bunu kullanmaya başladı. Onlara da Orienteering.org.tr'den ulaşabilirsiniz. Galiba mola vakti devam edeceğiz. Siz ormanda birkaç hedef daha toplayın. Yaşadın. Biz burada bekliyoruz sizi. Ya, hocam bu arada anons geçişlerini de müthiş yani, kaptı. Orienteering'i biz kapamadık ama o radyo meselesini sayın hocam kaptı galiba. Aynen yani. ...leb demeden... Işte ...adamlar ince, adamlar ormanda haritadan... ...bakıp yolunu buluyor... ...hop de, de buradan hemen sistemi çözdü... ...kaç saniye sonra şarkı girecek falan... ...hocamız da hani bana mı bakıyor... ...ekrana mı bakıyor ne yapıyor ama... E, ...hakikaten çok güzel gidiyor... ...orienteringi de böyle anlatıyorsunuz hocam... ...hakikaten çok keyifli olması... ...tam da olması gerektiği bu kadar zevkli bir aktiviteyi... ...çok keyifli bir şekilde anlatıyorsunuz... ...umarım dinleyiciler de dinleyicilerimiz de... ...aynı şekilde devam ediyorlardır... ...küçük bir şarkı arası sevgili dostlar... ...ardından tekrar burada... Olacağız bir yere ayrılmayınız lütfen. Kağıt Doğru'nun sunduğu Radyo Geografica'dan selamlar tekrar. Cem Sarıoğlu bize arka arkaya iki çok hoş parça göndermişti. Blur'dan Birilbam ve Osis'ten Roll With It geldi. Kimlerle beraberiz? İlker Burgaç ve Abdullah Özdemir'le beraberiz bize oryantiring öğretiyorlar. Çok uzun bir süredir de ormanda koşturuyoruz. Ama şimdi az önce bir iltifat aldım parça arası sohbetinde bu iltifat bana gezegen ajandasının zamanının geldiğini hatırlattı. İltifat mı neydi? Meğersem konuğumuz Abdullah Özdemir bir meteoroloji mühendisiymiş ve bizim ara sıra Twitter'dan da gururumuzu okşayan bir iltifattır bu gerçekten. Bize dedi ki küresel iklim değişikliği dediğiniz için teşekkür ediyorum. Millet buna küresel ısınma diyor. Yani en azından bu hatanın düzeltini için fayda sağladığınız için teşekkür ediyorum dedi. Biz de bu iltifatınız için size teşekkür ediyoruz. Çok incesiniz gerçekten. İltifatlarınızla yaşıyoruz. Saygı verdim <gülüyor> yani. Evet. Şimdi efendim Gezegen ajandasında geçen hafta okumayı düşünüp de biraz uzun olduğu için bu haftaya bıraktığım Aktüel, her an aktüel olduğunu düşündüğüm bir şeyden bahsedeceğim Cem Bey eğer izin verirseniz. Aslında bunu ben yeşilgazete.org'da okuyup Radyo radyogeografika ekantundan da tweet ettim. Çünkü çok önemli bir şey. Geçerli ve haber değeri asla azalmayacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Konu yeri gelmişken söyleyeyim. Küresel iklim değişikliği yazarsa, küresel iklim değişikliği dediğimizde ilk akla gelen isimlerden biri. Benim de açık radyodaki programını takip ettiğim hocam Ömer Madra. Yani burada aslında ne yerimiz ne zamanımız var olayın tamamını konu etmeye. Ben o nedenle size bir link vereceğim ve bu haftanın gezegen ajandasını tamamen buna ayırıyor olacağım ama... ...yani bu gezegen için yere çöp atmamak ve gereksiz ışıkları söndürmek dışında... ...bir an önce yapılması gereken şeyleri basit sayılarla derlemiş Ömer Hoca. Ee, biz de sadece birkaç sayıdan bahsedelim dedim. Mesela 2009 iklim zirvesi sonrasında kavga dövüş ülkelerin üzerinde mutabakata vardığı... Gezegen ısınmasının tavan rakamı 2 derece ee, ve bugün ortaya çıkıyor ki aslında bu zaten tavan rakam falan değil kıyametin rakamıymış. Ben bu yazıdan bunu öğrendim. Çünkü bu karar sonrasında geçen sürede zaten 0.8 derecelik bir değişim olmuş ve bu değişim beklenenin çok çok üzerinde etkiler yaratmış. Yani şu anda 2 derecelik değişimin gerçek etkilerini öngöremiyormuşuz bile. Çünkü... Tamamı birbirine bağlı milyonlarca yaşam formunun yaşamının değişmesi nasıl bir değişikliğe yol açacak bunu bilemiyoruz. Ve bu sadece verilerden biri ne yazık ki yeşilgazete.org sitesinde bu yazıya göz atmanızı gerçekten çok çok öneriyorum. Onun dışında Açık Radyo'nun sitesinde de çok önceden yer almış bir yazıydı Ömer Madra'nın kaleminden. Aa, yardımlarının ötürü de Gezegen Ajandası editörümüz Duygu Başoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ve bu arada tabii artık hatırlatmaya gerek var mı gerçekten bilmiyorum. Bu ve benzeri haberleri tüm hafta boyunca çok ilginç isimlerden, doğru isimlerden alacağınız doğa, macera ve ekoloji haberlerini Twitter hesabımızdan takip edebileceğinizi Hadi bir defa daha hatırlatayım. Radyo Geografika Türkçe yazılıyor, Türkçe okunuyor. 94.5 Rock FM'desiniz. Tabii ki de gezegen ajandasını sunduk. Yani sevgili Kaan Aybudak sizlere ne mevzular dönmüş, geçtiğimiz, buluşamadığımız bu hafta içerisinde neler olmuş, neler bitmiş onlardan bir kuple sundu. Hemen ardından da küresel iklim değişikliğinden bahsetmişken sevgili Clapton'dan Let It Rain dedik. Ne diyecektik ki zaten değil mi Kaan? Yani gezegen Ajandası'ndan sonra ne gerekiyorsa müzik editörümüz onu yaptı. Aynen tam tık diye 12'den vurmuş olduk. Peki biz kimiz ne yapıyoruz? Bu sorunun cevabı bizde radyolarını yeni açanlar için Radyo Geografik Adası'nız şu anda 94.5'tesiniz. Her hafta yeni konu yeni konuklar ama işin hiç değişmeyen bir konsepti macera ve işin içinde tabii ki doğa var. Bugünkü konumuz Orienteering. Orienteering'de pusulalar elimizde haritalar. Belimizde falan diyeceksiniz. Hayır demiyorum o espriyi yapmayacağım. Yapmış gibi oldum kahkahalar yükseldi farkındayım ama. Orienteering için şaka bir yana checkpointları geçmeye başladık. Yavaştan bitirebilecek miyiz bakalım. Bu noktada hocamız tekrar devreye giriyor. Hocam checkpointları birer birer bulmaya başladım. Bundan sonra maceranın hangi aşamasındayım? Beni ne gibi tehlikeler bekliyor? Ormanda tehlike değil güzellikler sizi bekleyebilir. Eğer çok şanslıysanız karaca veya geyik görebilirsiniz. Yıllardır gidiyorum. Herhalde 2-3 kez karşılaştım ama Apo bir rekoru imza atmak üzere. Ne İstanbul'dan mı bahsediyoruz? Kesinlikle Belgrad Ormanları'nda Abdullah 2 hafta üst üste karaca görerek bir rekoru imza attı. Ee, sadece görmekte kalmadım. Parkuru birlikte topladık. O <gülüyor> Sizin bulmanız gereken hedefleri ben parkur sonrasında toplarken öncelikle bir hedefte karşılaştım. Sonraki diğer hedefe gittim. Yine bir karaca beni bekliyordu. Diğer hedefe gittim yine bekliyordu. Çünkü o turuncu beyaz şeyleri çok seviyorlar. Bizim oraya koyduğumuz hedefleri gerçekten onlar da seviyor. Bir tek biz değil. Ormanın güzelliklerini onlarla birlikte yaşıyoruz. Yani bu hedefler görsel olarak bilgilerin çekiyor gidip hani birlikte topladık falan diyorsunuz. Ben gene en en saf soruyu sanırım şu anda soruyorum ama <gülüyor> görsel olarak bilgilerin çekiyor. Ee, sanıyoruz ki öyle ya da bizimle birlikte koşturmayı seviyorlar. Yani sonuçta geyikler de ormanda koşmayı sever. Ya bu arada gerçekten bu bilgi bağ biçilmez bir bilgi bana sorarsanız. Çünkü hani ben de iyi kötü ormanda gidip antrenman yapıp koşan biri olarak... ...hiç demek ki insanların sürekli koştuğu koşu parkurunda olduğum için... ...karacadır maracadır böyle bir şeye ben asla şahitlik etmedim Belgrad Ormanları'na gittiğimde. Yani oryantirinçilere takılıyor olmanız için bana sorarsanız bir sebep daha vermiş olduk size. Ben birkaç sebep daha vereyim. Şimdi biz öncelikle ormanın daha içlerine gittiğimiz için... Gerçekten doğal yaşama daha yakın oluyoruz. Mesela ben bir tavşan gördüm bir yarış sırasında. Ee, onu görmek gerçekten far bitilmezdi. Ya da bir ağaç kakan sesiyle irkilebilirsiniz. Ya da bir sincap e, benzeri bir sürü şeyi, hayvanı ormanın içerisinde görebiliyorsunuz. Ve onları gerçekten doğal ortamında görüyorsunuz. Yani bu arada bu anlatılanlar Belgrad ormanlarını ve kuzey ormanlarını korumak için kampanyalar düzenleyen ve bunların İstanbul'un son son oksijen kaleleri ve doğal kaleleri olduğunu iddia eden kişilerin de ...aslında ne kadar haklı olduğunu sanki gösteren birkaç cümle gibi geliyor bana. Bilmiyorum koşmaya devam mı edelim ormanda? Cem Sarıoğlu sen ne diyorsun? Sen pek şaşırmadın bu Karaca meselesinde gibi gözüküyor? Yok tabii ki de şaşırdım ama bir yandan da halime şükrettim arkadaş ya turuncu rengi seven bir ayı ya da kurt olsaydı vay halime neler olacaktı başıma gelirdi diye düşünüyorum şu anda. Ya bu çocuk bu kadar bu arada İlker hocam Abdullah hocam yani göründüğü gibi vahşi ve her şeyin çakallığını düşünen böyle arkadan dolaşan bir adam değildi ama bu sizin programda orman falan deyince mi böyle oldu Bey biraz daha sakinleştirici falan parçalar çalarsanız kendiniz için sanırım daha iyi olacak ee, devamen yok Evet bu Ororientin hakikaten beni açtı sanıyorum sayın dinleyenler burada şaka bir yana Tabii ki de çok e, hani orman oldu e, onun içerisinde sporla beraberiz falan kendimi çok iyi hissettiren şeyler bunlar Hani buradan. Karacanın da turuncu seviye olması hakikaten. Hani ona mı geliyor hakikaten acaba? Çünkü çok hani hakikaten kolay kolay görülesi bir hayvan da değildir şaka bir yana. Hani tık edersin anlar kaçarlar. Büyük şansmış gerçekten. Bu arada şimdi kaldığımız yere döneceğim. Checkpointleri yavaş yavaş geçiyoruz. Orada doğal güzellikleri görüyoruz. Tavşan gördük. Karaca gördük. Peki bundan sonraki adım nedir hocam? Şakayı bir kenara bıraktık. İşin tekrar ciddi tarafındayız. Bugün size birer esay yüzüğü verdik dikkat ederseniz. Dolayısıyla sizizin balarla uğraştırmadık. Elektronik sistemi kullandık. Çoğunlukla antrenmanlarımızda bunu kullanıyoruz artık. Dünyanın da kullandığı bir sistem. Geri geldiniz, hoş geldiniz, sağ salim geldiğiniz geldiğinize sevindim. Finish noktasına basıyorsunuz ve bilgisayarda Hangi noktaya, hangi dakika ve saniyede gittiğinizi görüyoruz. Ama siz yedinci noktaya gitmemişsiniz öyle görünüyor arkadaşlar. Cem gideceğim demiştim. Nerelere <gülüyor> gittin acaba? E, evet yedinci noktayı kaçırıp direkt olarak finish'e geldim değil mi hocam ben? Aslında çok iyi yapmışsınız. Haritaların üzerinde ve bütün duyurularımızda yazdığımız çok net bir duyurumuz var. Bıraksanız dahi mutlaka ve mutlaka finish masasına mutlaka gelin. Böylece sizin geri geldiğinizi anlayalım. Ormanda kaldığınızı düşünmeyelim buçuktan itibaren biz parkuru toplamaya başlıyoruz. O saati geçtiyseniz parkuru yarıda bile olsa bırakıp tekrar kayıt masasına geri dönüyorsunuz. Geldiniz, hoş geldiniz. Hemen ne yapıyorsunuz? Nasıl ki çıkmadan önce ısınma hareketlerini yaptınız, şimdi de soğuma hareketlerini yapıyorsunuz. Sohbete hemen dalmayın. Gidin, kuru kıyafetlerinizi giyin. Çünkü terden olabilir, yağmurdan, kardan vesaire dere geçişlerinden bir şekilde ıslanmış olabilirsiniz. Hemen gönderiyoruz size kuru kıyafetlerinizi giyiyorsunuz sıcak sıcak tekrar yanımıza geliyorsunuz çayımız hala var sizin için ayırdım iki bardak iki de poğaça ayırdım çok sevdiğinizi gördüm sabahleyin. ve bu arada parkur üzerinde nasıl hareket ettiğinizi konuşuyoruz orienterin bizi en keyifli yanı bu görürsünüz parkurdan gelenleri heyecanlı heyecanlı birbirlerini anlatırlar ya ben üçten dörde şöyle gittim sen nasıl gittin şeklinde herkes birbirine çizer, harita üzerinde çizer. Çünkü siz en güzel performansı gösterseniz de, en iyi stratejiyi uygulasanız da ormanda sizi kimse alkışlamaz. Bu alkışlanacak en azından siz hani bir gol atarsınız herkes kameraya çeker döner döner seyreder, alkışlar birbirini anlatır. Bu sporda öyle bir şey yok. Yaparsınız, geri geldiğinizde anlatırsınız. Hani seyirlik bir spor o anlamda değil. Ama parkta yapılan, hatta herkesin, herkes açık parklarda yapılan oryantelik antrenmanlarımız ya da yarışlarımız da oluyor. Halkın içerisinde herkes seyrediyor sizi. O ayrı mesele ama ormanın içerisinde geldiğiniz zaman halkı şarkı ediyorsunuz. Peki Cem Bey bu sefer ben size bir çalım atayım. Benim müziğim geldi yani zamanı değil mi sizce? İşinizi niye yapmıyorsunuz? Müzik editirir <gülüyor> Peki madem öyle o zaman hocam şimdi izinizle tam da A noktasından B noktasına gitmeyi anlatan ve bu konu üzerine yazılmış ilginç bir parça çalacağız. Çok da fazla Türkiye'de duyulmayan, bilinmeyen bir gruptur. İngiltere'den 1990'lı yıllarda çıkmış. Benim çok sevdiğim bir gruptur. Badly Drawn Boy dinleyeceğiz şimdi. Rock FM 94.5'te. Journey from A to B. Tam da bizim bugün konu yaptığımız konuşmaların üzerine hoş gidecek bir parça diye düşünüyorum. Hem anlattıkları hem de şarkının kendisi. Çok güzel, keyifle dinleyeceğiz. Ardından tekrar buradayız sevgili dostlar. Yavaş yavaş Orienteering'in inceliklerini öğrenmeye sevgili hocalarımızdan devam edeceğiz. Bir yere ayrılmıyorsunuz. Journey from A to B, Berli Drone Boy. kağıt Outdoor'un sunduğu radyo geografika geri geldi. Evet bu hafta ne yapıyoruz? Orienteering yapıyoruz. İlker Burgaç ve Abdullah Özdemir bize oryenteering hocalığı ediyorlar. Az önce ormandaki parkurumuzu tamamladık. İlker hocamız da onay verdi. Kağıtlarımızı teslim ettik hocamıza. Hocam kaç aldık biz bu işi yapar mıyız? Yapacağınıza hiç şüphem yok ama kağıtlarınızı teslim etmiyorsunuz. Haritayı sizde bırakıyoruz ve diyoruz ki eve gidince... Çalışın, Elinize renkli kalemlerinizi alın. Gittiğiniz güzergahı zihninizden geçirmeye çalışın ve hırta üzerinde çizin. Kaybolduğunuz yerleri, iki kere gittiğiniz, gidip geldiğiniz yerleri, bulamadığınız noktaları, nerelerde dolandığınızı hepsini bir çizin. Ardından oturup bir bakın. Biz 4'ten 5'e böyle gitmişiz ama aa baksana şu rotadan gitseymişiz daha hızlı ve daha garantili gidermişiz. Ya da şuradan şuraya şu güzelga üzerinden daha net bir şekilde ulaşabilirmişiz. Ya hocam bana şöyle gibi geldi tüm bu heyecanla anlattığınız şeylerden... ...sizin ormanda ya da şehirdeki muhabbetlerinizde... ...çok net millet nasıl futbol pozisyonlarını falan tartışıyorsa... ...çok net bir camiası var bu işin ve heyecanla bunu tartışmaya devam ediyorsunuz. Yani nasıl bir kitleniz var? Yani oryantilik yapan insanlar nasıl insanlar... ...kategorilerden falan bahsetmiştiniz. O benim kafama takıldı. Yani çoluk çocuk falan millet ormanda oryantiling yapıyor galiba. Küçük çocuklara yönelik şeyler de var, parkurlar da var. Tam anlamıyla programın başına da söyledim. 7'den 70'e diyoruz ya. Bizimki 6'dan 85'e kadar diyebiliriz. Hatta 100'e, belki 120'ye kadar. Çünkü yurt dışında böyle kategoriler de var. Patika oryantilingimiz de var. Yürüme engellisindir. Tekerlekli sandalyeye uygun parkurlarımız var. daha bisikletiyle yapmak istiyorsun o da bisikleti oryantiringimiz var. Kayak yapmaktan hoşlanıyorsun. Kayak oryantiringimiz var. Dört ana kategoride yapılabiliyor. Biz daha çok koşarak oryantiring kısmını yapıyoruz ama koşman şart değil tabii ki. Bizim kulübümüzün 10 yıldır yaptığı uluslararası East Five Days yarışları var. 30 küsür ülkeden ortalama 700-800 yarışmacı geliyor ve bunun e, %60'ı yurt dışından geliyor. Dünya çapında tanınan, bilinen muhteşem bir yarış. Web sitemizi ziyaret ederseniz, İst TV'de, ee, hazırlanan belgeselimizi de seyrederek Five ne olduğunu çok daha iyi kavrayabilirsiniz. Orada mesela 6 yaşında İsveçli bir çocuk vardı. Annesi karnı burnunda, oğlunu yarışa getirmiş. Peki İsveç dediğiniz için aklıma geliyor. Ben e, gene gelmeden biraz ders çalışıp Geldim bu meseleye hani dünyada neymiş nasılmış falan minik minik hani doneler bende not aldım ama e, hazır siz İsveçli 6 yaşındaki çocuk bir de karnı burnunda annesiyle İstanbul'da yarışa getirmiş çocuğunu. Bir bunun milli spor olduğu bir yerler var dünyada özellikle kuzey ülkelerinde kuzey Avrupa ülkelerinde falan oldukça revaçta olduğunu ben okudum. Yani dünyada ortaya çıkışı nedir yani şu anda bu orientering sporunu lider olarak yapan ön plana çıkan bir ülke var mı mesela aklıma böyle bir şey geliyor. Çağın çok güzel bir noktaya değindi. Ee, öncelikle bu spor askeri olarak başlıyor. Yani hani bu müdafaa kısmında öncelikle hani müdahale edecek yerleri çok iyi bilmek amacıyla ki daha iyi taktikler geliştirebilsinler. Ee, bu şekilde başlıyor ama daha sonra çok iyi tepkiler alıyor ve bir şekilde devam ediyor. Nerede başladı? İsveç'te zaten Orienteering İngilizcesi ve bu İsveççeden gelen bir şey. Oriyantasyon ve başka bir kelimeden türemiş bir kelime değildir. Yani bu İngilizceye de mi İsveççeden geçmiş bir şey? Kesinlikle zaten diğer ülkeleri de İsveç aslında bir idol oluyor. İsveç dışında hangi ülkeler çok iyi yapıyor bu işi diye yani sorarsanız kimlerde daha çok milli spor olarak yapılıyor? İsveç, Norveç, Finlandiya gibi kuzey ülkelerinde Rusya'da bu ülkelerde özellikle daha fazla yapılıyor. Bizim ülkemizde de 2000 yılından beri aslında daha çok yapılıyor. Kolibümüz de bu sporun sivil anlamda yapılmasını sağlayan kulüplerden biri ve hatta ilk yapanlardan biri federasyonun kurulmasına da öne ayak olmuş bir spor Tabii şu an neredeyse 81 ilde Orient ile ilgili kulüpler var ama daha fazla bu işin geliştiği yerler tabi ki büyük şehirler ve Antalya gibi Bursa gibi diğer şehirlerde de fazlasıyla yapılıyor peki yani federasyonun kurulmuş olması mı 81 ile yaydı bunu yani bu ilgiyi oluşturdu yoksa sizin gibi aslında hani sivil gönüllü girişimler mi bunun kitlelere yayılmasını sağladı. Bu konuyu şöyle cevaplayabiliriz. Karşılıklı bir etkileşim sivil kulüplerle başladı. İşte öncelikle federasyon yokken İzcilik Federasyonu, Dağcılık Federasyonu bünyesinde gelişen. Fakat geliştikçe Türkiye Oryantiring Federasyonu adı altında özel en azından hukuken öyle denilen bir federasyon diye geliştirelim burayı. Federasyonumuz tabii ki var. Bu sayede Türkiye şampiyonaları düzenleniyor. Sezon Eylül ayı ile Mayıs ayı arasında yapılıyor. İki ayağı Manisa ve Muğla'da. Geçti. Üçüncü ayağı çok önemli. Antalya'da yapılacak. Arkasından Nevşehir ve Kahramanmaraş'ta yapılacak. Dolayısıyla bu yarışlara katılarak ülkenin çok güzel şehirlerinde neredeyse kimsenin bilmediği alanları görebiliyoruz. Şehir içinde de yapılıyor. Mesela eski Muğla'da bir oryantiling sprint yarışı yapıldı. İnanılmaz güzeldi. O Muğla'nın eski evlerinin arasında koşmak paha biçilemezdi. Şimdi Antalya'da yapılacak yarış daha da önemli. Ya hocam pardon pardon ben gene balla kesiyorum sözünüzü. Şehrin içinde dediğiniz için ben hemen şey yaptım. Çünkü şu ana kadar orman diyorduk sadece. Şehrin içine ne zaman geldik? Her an gelebiliyorsunuz. İlla dağda bayırda kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde diye düşünmeyin. Yıldız Parkı'nda biz bazen antrenman yapıyoruz. Muhtelif şehrin merkezindeki... Parklarda, bahçelerde veya herhangi bir yerde yapılabilir. Oriyentering haritasını çıkardığınız her yerde yapılabilir ama tutup da herhangi bir mahallede yapmak yerine güzel bir şehrin eski bir mahallesinde hem orayı gezmek, görmek, turizme tanıtmak anlamında hem de sporcuların keyif alması anlamında tarihi yerlerde yapmayı tercih ediyoruz. Ya, o zaman bu Abdullah Özdemir fısır fısır bir şeyler söylüyorsunuz oradan yandan hocamın kulağına görüyorum ama e, yani neden fısır fısır onu birazdan bu taraftan da Cem o sıkıştırıyor. E, yani ben ikinize de bir çözüm bulacağım ama şu Cem Sarıoğlu şu parçayı, parçayı bir çalsın öncelikle olur mu? Buyurun Cem Bey. Evet parçadan önce benim de soracağım bir şey olacak tabii ki de bu e, şehirde yapılanların... ...bir kısmına hani macera oyunu gibi isimler de verildiğini biliyoruz. Hatta bu daha şirketleşmiş versiyonları da olduğunu... ...şirket motivasyon çalışmaları olarak da... ...orientering tam olarak belki diyemeyiz ama... ...bunun bir alt birimleri olan çeşitli versiyonlarına... ...şahit olmuşluğumuz var. Hem ben kendim orada çalışan olarak hem de katılan olarak. İki tarafından, 2000'li yılların başından bahsediyorum tabii ki de. Bu mevzulara da Hani bir yerden... E, harita okuyup hazine avı gibi bir e, değil mi birazcık benzeri konseptleri de var bunlarda orientering türevi benzer aktiviteler. Bunlara da değineceğiz ama şimdi bir Bruce Springsteen yapalım. Born in the USA desin, dünyanın en çok yanlış anlaşılmış şarkılarından bir tanesini çalacağız sizlere. Amerikan sistemini ve Vietnam Savaşı ve Vietnam Savaşı'ndan dönmüş askerlerin psikolojisine yapılmış olan baskıları anlatan bir parçadır. Springsteen'in yazmış olduğu bir başyapıttır. Ama Amerika'da özellikle sağ politikaların seçim şarkısı olmuş ve sadece Born in the USA kelimesini kullanarak Springsteen'i çok rencide etmiş bir kampanya kullanımına denk gelmiştir bu şarkı özellikle Reagan zamanında ve Bush zamanında mahkemelik olmuşlardır hükümete karşı olsun biz kendisini çok seviyoruz bir Amerikan şehir ozanı olduğunu biliyoruz Springsteen Born in the USA ardından buradayız. 94.5 Rock FM'desiniz. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Nerelerdeyiz? diye soruyorsanız o kadar doğru bir yerdesiniz ki hani bu kadar doğru bir yerde olabilirsiniz. Çünkü ne yapıyoruz? Orienteering yapıyoruz bakınız karşımızda. Çok güzel iki insan ve sevgili ortağım Kaan Aybudak'la beraberiz. Ne yaptık en son? Bruce Springsteen'den Born in the USA. Dinledik tabii ki de bir artık klasik dünyanın en çok yanlış anlaşılmış şarkılarından bir tanesi. Ama biz burada yanlış anlaşılmalara mahal bırakmıyoruz. Orienteering yapıyoruz. Peki hocam bunun hani... Psikolojik olarak hem insanların, bireylerin yani yetişkinlerin hem de çocukların psikolojik olarak gelişimi büyük faydası olduğunu okudum. Hani ben de dersime çalıştım geldim. E, şehirde sürekli kayboluyor insanlar, e, yolunu bulamıyor, etrafına bakmadan yaşıyor. Bir farkındalıktan bahsetmek maalesef özellikle bu metropol kültürü içerisinde çok da mümkün olamayabiliyor. Orientering'in geliştirmiş bize gelişimdeki en büyük faydalarından bir tanesi de Çevremizi görüyoruz. Ormanla, doğayla, tabiatla, o şehirle neredeysek onunla iç içe olmayı bir alışkanlık haline getirip gözümüzü dört açıyoruz. Doğru değil mi hocam? Çok önemli bir noktaya değindin. Aynı noktaya bahsedecektim. Bakmak, görmek arasındaki fark ortaya çıkıyor. Ormandaki oryantiling haritalarımız son derece ayrıntılı. Hedefe giderken normal bir yürüyüş yaptığınızı düşünün. Sadece yola odaklanırsın. 500 metre yürüyeceğim, 5000 metre ya da 10 bin metre yürüyeceğim şeklinde. Sadece... Mesafelere odaklanırsın. Bizde hedefi bulmak için derenin kıvrımını, ağaç kütüklerini, yolun kıvrımlarını, çalılık alanları, tepeleri, tepecikleri, uçurum kenarlarını, ağaçta her şeyi görüyorsun. Bunları görüyorsun harita üzerinde, gerçek dünyada görüyorsun, coğrafya anlamında görüyorsun ve bakmakla görmek arasındaki fark ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla... Ormanı hissetmeye başlıyorsun. Bu orman olmak zorunda değil tabii ki. Parklarda, bahçelerde, şehrin içerisinde de aynı şeyi yapıyorsun. Şehrin güzelliklerini de ortaya çıkartmış oluyorsun böylece. Yani e, İlker Hocam dediği gibi biraz daha ayrıntılara önem veriyorsun. Yani günlük hayatımızda mesela biz sadece işimize yarayanla ilgileniyoruz. Ve etrafımızdaki bazı şansları, fırsatları göremiyoruz diyoruz ya. Ormanda aslında biz bunu yapıyoruz. Sürekli olarak etrafımızdaki her şeyi görüyoruz. Ve görmek de gerekiyor bu sporu düzenli yapmak için. Bu spor başka ne kazandırıyor? Hata yaptıkça o hatayı düzeltme fikrini artık aşılıyor. Çünkü çoğumuz kendi yaptığımız hataları kabul etmiyoruz. Aynen. Ve hiçbir zaman kendi başımıza kalmıyoruz. Bu sporda sürekli olarak kendi başımıza kalıyoruz. Mesela ormanda bir hata yaparken onun yalnızca kendi hatamız olduğunu biliyoruz. Ve bunu tekrar etmemek için mutlaka gelişim gösteriyoruz. Bunun gibi birçok etkisi oluyor tabii ki. Ya bu söylenenler galiba hani... Çocuk olarak niteleyeceğimiz yaş grubu için çok ciddi bir gelişime gelişme fırsatı sunuyor gibi geliyor bana. Hani şehirde yapılabiliyor olması avantajının yanı sıra hani çocuğun her pazar ormana gidip yaşıtları belki hani kedi bile görmüyorken sitede ki bu benim başımdan geçmiş bir şey bir ara bir oturuyordum. Çocuklar benim kedimden kaçıyorlardı ve bir, tan bir tanesini yakaladım hani şey dedim ya sen başka kedi gördün mü dedim hayatında. Aa evet abi gördüm dedi. Nerede gördün dedim. Çocuk bir kedi daha görmüş benim kediden başka. O da kim biliyor musunuz? Yan komşumun kedisi bana gösteriyor. Şuradaki ablanın da kedisi vardı. Yani çocuk düşünebiliyor musunuz? Hani bir erkek çocuğu yanlış anlaşılmasın. Erkek çocuğu derken hani erkek çocukları daha hareketli girişken falan oluyor. Küçücük bir çocuk hayatında iki tane kedi görmüş. Onu da sitenin bahçesinde görmüş. Ondan da kaçıyor. Hani bu böyle bir çocuğun ormanda koşturabiliyor olma özgürlüğünü tadıyor olması herhalde doğru düzgün bir birey, çevreden anlayan, dünyayı tanıyan bir birey yetişmesini sağlayacak. Aynı şeyi düşünüyorum. Artı bir de bence çocukların e, özelinde değil de daha genel olarak düşündüğümüzde bu sporu hani alkışı geri döndüğümüzde alırız. O da o sporu beraber yaptıklarımız tarafından alırız dedik ya. Bunun insanın egosunu törpüleyen, e, hani iç hesaplaşmalarımızı bir tık daha Zinde tutabilen ve hani o egoları törpüleyen de bir tarafı var bence. Çünkü koskoca bir doğanın biz orada ziyaretçisiyiz aslında. Yani başrolde aslında biz yokuz orada. O doğayı biz o da ziyaretçiyiz. Bu da bize ne yapıyor? Hani alkış, kıyamet, kızlar, bütün kızlar bize baksın. En iyi ben oryant ettim, en iyi ben dolaştım gibi değil. Buna bir dahil olma hissiyatı açılıyor. Ben en azından bunun böyle olduğunu istedim. Doğru mu hocam bu düşüncemde? Oriyantelikte her ne kadar haritada 7 numaralı noktayı bulamamış olsanız da <gülüyor> işin psikolojisine gelince gerçekten doğru noktalara değiniyorsunuz. Bu satış işini iyi yapıyor Cem Bey hocam. Yani pazarlama evet. satış işlerinde iyi arkadaş. <gülüyor> çok çok iyi. Hiç şüpheniz olmasın çocuklardan bahsediyoruz ama herkes için aynı şey geçerli. Muhakeme yeteneğiniz artıyor. Öz güveniniz inanılmaz artıyor. Hatalarınızla yüzleşiyorsunuz. Tek başınıza bir hata yaptığınızda kimseye bir bahane bulmak zorunda değilsiniz. Kendinizi kandırmayın yeter ki. Yaptığınız hatadan geri adım atın, psikolojinizi bozmayın, moralinizi bozmayın. Bir önceki noktaya gelin ve tekrar tekrar tekrar başlamayı öğrenin. Biz o durumda herhalde harita yanlış derdik değil evet. mi Cem? Yani biz demeyiz de modern kültürlerde şöyle bir sıkıntıyla ben çok karşılaşırım. Hatta beraber çalıştığım sanatçı sevgili dostum Aylig'in de yeni yazmış olduğu parça bunun üzerine hiç hata yapam, yapmayan, hiç acı çekmeyen, e, acı çekmekten, hata yapmaktan, bununla yüzleşmekten, ölesiye kaçan, hatta bunun için yaşamamayı tercih eden insanlar, bütün olma yolundayız biz genel olarak. Özellikle büyük şehirler insanları için. Bence bu açıdan bakıldığında çok doğru bir adres, çok doğru bir uğraş ve sizin gibi çok doğru bu işi güzel böyle hani sevecenlikle, güzellikle anlatabilen insanların bunu bizlere bu şekilde sunması bence çok doğru. O yüzden kendi adıma teşekkür de. ...etmek istiyorum ve mutlaka bu işin göz ardı edilmemesi gerektiğini buradan tekrar tekrar nitelendireceğim. Şimdi bir müzik arası vereceğiz Kaan'cığım. Senin seçtiğin bir parça çalın diyorum. 1990'lı yılların ben çok... Ben de tam ne diyecektim biliyor musun? Cem Sarıoğlu. Şimdi bir soru sormak istiyorum dilimin ucunda ama isterseniz siz bir parça çalın. Çünkü kızacaksınız bana soru sorarsam diyecektim ki e, mikrofonu kaptınız. Rica ederiz. Genel olarak fazla kızan insan değilizdir ama hani bir de şarkı yapalım dedim. Şimdi Pearl Jam yapalım diyorum Kaan'cığım ama Pearl Jam'ın en yeni single'ı Sirens çıktı. 2013 senesi albümünden. Çok da iyi olmuş parça. Sound olarak olsun, sözler olarak olsun. Pearl Jam'ın tam bir olgunluk albümü. Bilmiyorum çok olumlu tepkiler aldım almadım ama ben çok severek dinliyorum. Onu bir dinleyelim ardından gene çok iyi müziklerle karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmıyorsunuz. Burası... K2 Outdoor'un sunduğu radyo, geografika, iyi sohbet, iyi müzik her zaman verdiğimiz bir sözümüzdür. Hear the siren Hear the siren hear the sirens, hear the circus so profound I hear the sirens, more and more in this here town Let me catch my breath to breathe and reach across the bed Just to know where safe I am. Made. KK Outdoor'un sunduğu radyo geografikadayız tekrar yanımızda heyecanları ve tutkularıyla bize de yaşam enerjisi vermiş motive etmiş iki oryantirinkçi var İlker Burgaç ve Abdullah Özdemir parça aralarında müthiş bir muhabbet dönüyor burada saygıdeğer dinleyen oradan ben de sizi mümkün olduğunca bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Yani bir avuç gönüllülükle, tutkulu insanla başlamış bir kar topuyken çağa dönüşmüş bir şeymiş bu Orientnik Meersan. Biz neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyormuşuz bu adamları buraya çağırırken. Çünkü Türkiye'nin tanıtımı içinde kendi yağlarında kavrularak inanılmaz organizasyonlar yapıyorlarmış bu adamlar. İşte İstanbul'u Five Days dediler ama ya biz şu anda öğrendik ki Dünya Şampiyonası'nın bir ayı çok yakında Türkiye'deymiş. Biz de programı zaten bunun üzerine yapıyormuşuz. Hocam nedir bu Dünya Şampiyonası olayı bir bahseder misiniz? Dünya Şampiyonası diyorsunuz ya. 11 aya Antalya'da 27-28 Şubat 1-2 Mart tarihlerinde hem Federasyon Kademe Yarışı hem Antalya e, ...orientering günleri olacak... ...bir ayağında da puan veren yarış olacak... ...bu demek oluyor ki dünyanın en iyi... ...orienteringçileri aramızda olacak... ...Antalya'da... ...hani dünyanın muhtelif yerlerine gitmenize gerek yok... ...Antalya'ya gelin ve onlarla birlikte yarışın... ...bu hem profesyonellerin bizim ülkemize geliyor olması... ...hem de bizim profesyonel iş yaptığımızı gösteriyor... ...çünkü ilk defa biz böyle bir organizasyona... ...ev sahipliği yapıyoruz... E, ...ayrıca şunu da söyleyeyim... ...2015 yılında dünya okullar arası Şampiyonası da... ...Türkiye'de yapılacak... E, ...yani dünyanın en iyi çocukları da Türkiye'de yarışacak... İstanbul Five bizim her zaman değer verdiğimiz bir yarıştı ve o sırası olarak çok ilgi çekiyordu. Dünya şampiyonasına sıralamaya puan veren yarıştı ama ilk defa bir dünya şampiyonası düzenliyoruz. Bu da bizim bir gururumuz. Yani gerçekten inanılmaz ve çok çok etkileyici bir bilgi bu. Yani biz ilk soru olarak oryantirin nedir diye sormak zorunda hisseder iken... Adamlar almış yürümüş dünya yıldızlarını Türkiye'ye getiriyorlar. Bir de düşünsene Cem Sarıoğlu yani Türkiye'nin ismi başında alarak çok ciddi bir tanıtım olanağı da veriyorlar ve bunu tamamen amatör ruhla başlamış tutkulu bir aktivite bizi bu noktalara getirmiş. Şu da beni etkiledi hocam burada şimdi hani bir kendi nacizane bir gözlem yaptım. Hani dünya şampiyonasını yapacağız önümüzdeki 2015 senesinde de Dünya okullar arası bir şampiyonaya burada ev sahipliği yapacağız derken o kadar nötr ve rahat söylüyorsunuz ki bu bu işin ne kadar özümsendiğini ve ne kadar bir yandan da kendinize özgüvenle yapıldığında bir göstergesi. Hani işte böyle olacak, dünya şampiyonası da olacak da falan gibi. Dünya şampiyonası düzenlenecek, ondan sonra dünya okullar arası şampiyona burada yapılacak derken siz bu organizasyonların içerisinde yer alacaksınız. Biz de Geografika olarak onları naklen elimizden geldiğince neler dönüyor, neler bitiyor. İki dostumuzsunuz çünkü artık Geografika'nın. Ee, buradan da sizlere desteğimizi hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. O zaman sondan bir önce bir parça seçtim sizlere. Çok cool iki adam bizlerle beraber bugün. Çok güzel iki insan. Müzik tarihindeki gelmiş geçmiş en cool adamlardan birinin ortaya çıkıyor. John, zaten müzik eleştirmenleri Q Magazine olsun, Rolling Stone gibi dergiler olsun hepsi şunu söylüyorlar. Cennetten gelmiş bir parça. Zaten ne bekliyordunuz ki daha ne kadar iyi olabilirdi ki kötü bir şey mi bekliyordunuz diyorlar. Gerçekten dinlediğim zaman ilk dinlediğim zaman benim gözlerim dolu dolu oldu. Çünkü zaten çok severim Johnny Cash'i müziği de çok severim. Bu insanlarda zaten biz böyle şeyler söyleyebilelim diye hayatlarını riske atıp böyle hayatlar yaşadılar. She used to lame elahat diyecek büyük master artık usta Johnny Cash. Ardından tekrar burada olacağız. Bir küçük vedalaşacağız ama geografika kaldığı yerden devam edecek bir yere ayrılmıyorsunuz. I saw her through the window today She was sitting in the Silver Spoon Cafe.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 Saygı Ağutluğun sunduğu Radyo Geografika'dayız. Son 400'e girdik saygı yer dinleyen hatta belki de son 100 demeliyim bakıyorum da şöyle Cem Sarıoğlu beni uyarıyor. Bugün gerçekten ben tanışmaktan dolayı çok mutlu olduğum iki insanı konuk ettik burada. Ee, İlker Burgaç ve Abdullah Özdemir iki oryantilingçi bizimle beraberdi ya Buraya geldiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum Çok zamanınızı aldık Bu hafta sonu aktivitelerinizi bizim yüzümüzden Ertelediğiniz çok teşekkürler ee, Harikaydınız gerçekten Bizim için gerçekten keyifli Sevgili Cem Sarıoğlu ve Kaan Aybudak Öncelikle ee, bu pazar parkurunda bize eşlik ettiğiniz için biz teşekkür ederiz umarım keyif almışsınızdır ve bir dahaki parkurda sizi bekliyoruz Tabi ne yapıyorsunuz önce iog.tr'den kaydınızı yapıyorsunuz sonra ormana geliyorsunuz çok keyifli bir programdı teşekkür ediyorum size Peki hocam şunu da hemen hatırlatın ee, sevgililer günü sonrası bir şeyler olacaktı hani ee, o konuda neler yapıyoruz onu da ben anlatayım Kaan. Altın Yüzükler Oriyantiling yarışmamız var. Hemen yarın katılmak için aslında kayıt olmak gerekiyor ama biz sizin gibi son dakika dinleyenler için ekstra haritalar bastırıyor olacağız ve kayıtlarınızı alabiliyor olacağız. Süpersiniz. Şifre, radyo, coğrafika ama acaba bu gizli haritalar almak için? <gülüyor> Kesinlikle. Mutlaka böyle bir sorumuz olacak. Son dakika gelenler için ancak bu şekilde bir yardımlı olabilir. Buradaki amaç iki çiftin birlikte bu sporu yapması. Dolayısıyla kız arkadaşınızı getirip sevgiler günü için farklı bir etkinlik yapabilirsiniz. Yani kız arkadaş derken canım hani çift olarak gelebilirsiniz. Şimdi aman bizim seyir dinleyicimiz hassastır böyle konularda. Çok farklı kategori ...görülerimiz var zaten evliler, flörtler, arkadaşlar ve ısrarla ben bekar olarak yarışmaya, yaşamaya devam edeceğim diyenler için tescillenmek üzere bize gelebilirler. Ee, benim gibi zavallılar için yani öyle mi? Yok, <gülüyor> Yo, e, estağfurullah. E, her yıl 14 Şubat'a en yakın pazar günü bu yarışı düzenliyoruz. Dolayısıyla sevgilinize, arkadaşınıza hediye almayı unuttuysanız aslında hediyem vardı. Bak yarın harika bir parkurda yarışmaya gidiyoruz diyerekten affettirebilirsiniz kendinizi. <gülüyor> Pekala o zaman Cem Sarıoğlu son 100 demiştik şu anda ne durumdayız radyo geografika dinleyin radyo geografika dinlemezseniz metrobüse binersiniz evinize gidersiniz deme zamanı geldi mi acaba? Evet Kancım ilk vedayı ben yapayım. Bu da benim 1990'lı yıllarda en çok sevdiğim herhalde birkaç gruptan bir tanesiyle kapatacağız. Çünkü bugün burada çok güzel iki insanla beraberdik. Ee, onlarla arkadaş olduk bir yandan da orienteering üzerine bilinmeyenleri merak edilenleri araştırdık. Fiziksel özelliklerinden bunun psikolojik olarak e, ne gibi getirileri oluyor hepsini elimizden geldiğince 94.5 frekansından sizlerle paylaştık. Bu iş dostluktan arkadaşlıktan açılmışken şimdi dinleyeceğiniz grup Traveling Wilburys olacak. Peki niçin dostluk arkadaşlık dedim? George Harrison'ın 1988 senesinde kurmuş olduğu bir grup. George Harrison kim diyeceksiniz? Beatles'ın gitaristi dünyaca meşhur. Peki nasıl bir grup kuruyor? Bu bir kurulmuş super band. Amerikalıların tabiriyle super band yani süper bir grup Niçin peki Superband? Çünkü Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne ve Tom Petty beşlisinden oluşan bir grup. Arada gitarları üç parçada da Gary Moore eşlik ediyor bu e, yıldızlar topluluğuna. Çok kısa süreli bir grup. İki sene sadece çalışıyorlar ve sadece iki albüm çıkartma şansları oluyor. 1988 ve 90 senelerinde birinci albümlerinin ismi volüm 1. İkinci albümlerin ismi volüm 3. Niye ikinci? Evet, niye ikinci albüm ismi Volumü 3 diyorlar? 2'yi yapamadık biz, 3'ü yaptık diyor. George Harrison <gülüyor> klasik bir İngiliz. Yani bu kadar söz. Şimdi Geografika'nın düşünce babası, Khan Aybudak'ta kendinize dikkat ediyorsunuz. Maceradan uzak kalmayın, iyi müzikten hiç uzak kalmayın sevgiler benden. Madem öyle, bana düşen de. Radyo Geografika dinleyin. Şehirden çıkın. Radyo Geografika dinlemezseniz. Metrobüse bünüp evinize gidersiniz demektir. Sevgiler haftaya cumartesi görüşürüz.